Merhaba, Gözde ben Radyo'dan. Nasılsın Gözde? İyiyim sağ olasın, sen nasılsın? Sanan merhaba, ilk sen ben i̇yidir. bu arada. Ben de buradayım. <gülüyor> ne var, ne yok, nasılsın? Eyvallah, iyidir ya. Duyabiliyor musunuz? Evet, evet, gayet iyi sesin. Ee, ya birazdan çok fena bir yağmur yiyeceğiz. Öyle mi? Onun koşturması başladı. <gülüyor> fena bir fırtına yaklaşıyor yine. Bu şey oldu artık, rutin oldu yani. Her gün yiyoruz bu fırtınadan bir tane. <gülüyor> Yani o, zaman... o yüzden şey yapabilirim yani arada kaçabilirim şu anda dışarıdayım çünkü o yağmur gelirse burayı bir iki dakika içerisinde kesmek durumunda kalabilirim ama şimdi devam edelim. Tamam devam edelim tamam. sürekli böyle bir risk altındasınız galiba değil mi göl başında açıkta? Abi dört e, gündür hani her gün e, acayip bir fırtına yiyoruz Hı. her gün bir ortalık uçuşuyor. ...çok ağır bir sanak yağış... ...geliyor, geçiyor üzerimizden... ...işte birkaç saat ortalığı tamam ediyor... ...çadırlar uçuyor... Evet. ...işte her taraf böyle bir karış çamur oluyor... ...ondan Hı -hı. sonra kuruyoruz tekrar... ...güneş açıyor falan... Bir dakika, ...rutin hale kadar. geldi artık bu... Evet. ...peki orada barınma durumu nedir Saner... ...esasında sana onu da soralım... ...şu anda ne nasıl hissediyorsunuz... ...şimdi hafta sonuna yaklaşırken yapıyoruz... ...seninle bu söyleşiyi... ...biz de Ankara'da olacağız bu arada... ...cumartesi günü geliyoruz... Hani... Bir yandan herkese bir kere daha çağrı yapmakta da yerinde. Ama haftalarda deva devam ettirdiğimiz yayını bu haftada biraz şeye döndürelim istiyoruz. Gerçekten orada nasıl bir hava var. Ee, zorluklar her yerde bahsediliyor. Bir şekilde kötü koşullar altında olundu. Hatta Ankara Tabip Odası'nın da bir raporu var vesaire. Ama bunlar zaten birçok mücadelede çekilen benzer zorluklar. Ee, sen bize anlat niye gelelim oraya, nasıl gelelim onu söyle istersen burada burada bir mücadele devam ediyor yaklaşık 11 gündür bir alana sıkışmış durumdayız Yürüyüşümüze izin verilmiyor. temel ihtiyaçlarımızı karşılamamız da engellenmeye çalışılıyor. sah ne kadar direnmeye çalışsak da işte hala şey yani derme çatma kendi inşa ettiğimiz bir tuvaleti kullanıyoruz buraya sokulmaya çalışılan iki tane seyyar tuvaleti polis tarafından da engellendi. Ee, tekrar bir girişimde bulunduk. Ee, onlar da polise danışmışlar. Ya bu arkadaşların durumu böyle böyle. Hani tabii odasının bir açıklaması var. Şartlar sağlıksız. Yani, bu tuvaletlerin girmesi lazım. Polis yine reddetmiş. O yüzden tekrar denemedik. Ee, biz de kendimize başka çukurlar açarak yeni gece konu tuvaletler yapmaya çalışıyoruz. Hafta sonu buluşması için. Hafta sonu buluşması diyorum. Bu şartların e, böyle olduğunu gelip gören bizim e, buradaki dirilişimize destek veren e, birçok insan var. İşte demokratik örgütleri var. E, sendikalar var. Barolar var. Oh, tabi odaları var. Buradan gelen insanların hepsine bir çağrı da Parça parça geliyorsunuz ve bize destek veriyorsunuz. Çok da mutluyuz bu destekten ama biz hepinizi bir arada görmek istiyoruz. Evet. O yüzden bir dayanışma etkinliği düzenledik. Bu etkinlik çerçevesinde cumartesi pazar günü bizimle birlikte olmanızı istiyoruz dedik. Hı hı. ve Gelecek insanları cuma akşamından itibaren çadırlarıyla beraber gelip burada yanımıza yer almalarını görüyoruz. E, cumartesi günü de bizimle beraber kalmalarını ve pazar günü etkinliklerine katılmalarını istiyoruz. İşte üç tane panel var. E, düşündüğümüz bu paneller henüz daha tam netleşti ama e, özünde işte bizim bu yolculuğa niye çıktığımız, e, neye karşı yürüdüğümüzü anlatan bir panel e, var olan e, yanlış enerji ve kalkınma politikaların bizi nasıl bir e, hayata sürüklediği, nasıl tehditlerimizi beklediğini anlatan bir panel ve e, son olarak da nasıl bir hayat kuruluyoruz, bize dayatılan e, bu e, bu sağlıksız hayatın e, alternatifi başka bir yaşam şekli bulabilir miyiz, bu mümkün müdür bunu tartışacağımız bir üçüncü panel düşünüyoruz, bunun arasında da işte bize destek vermek isteyecek müzik gruplarının ee, müziklerini dinleyeceğiz bu cumartesi Horonlar başlayacak halayı çekeceğiz ee, dayanışma yemeğimizi yiyeceğiz beraber burada kazanlar kaynayacak yemekler pişecek onları beraber paylaşacağız ee, yani aslında şey e, böyle bir şenlik havası gibi evet. görünüyor duyuluyor olabilir öyle değil bu, bu bir direnişe destek buluşması hı hı. adıyla birlikte içeriğinde böyle olmasını bekliyoruz buraya hı hı. eğlenmeye değil Niye direndiğimizi insanlar anlatmaya ve onların desteklerini almaya çağırıyoruz. Durum mudur? Evet peki e, şunu da merak ediyorum. E, biraz web sitesinde de e, haritada gözüküyor. Evet. Sanki kervanlar bir şekilde daralmış e, pardon dağılmış gibi duruyorlar. Gölbaşı'nda şu anda hangi kervanlar var? Bir kısım Ankara'ya girdi mi? Çünkü haritada öyle gözüküyor. Hani bu şeyden sonrası için direniş buluşmasından sonrası için... Nasıl bir öngörü var? Tabii direniş buluşması da belirleyecek bunu en nihayetinde ama genel olarak yürüyüş nasıl bir safhada yoksa tamamen göl başına konsantre olunmuş vaziyette mi? Nasıl bir strateji var etrafta yani? Şöyle söyleyeyim, şimdi burada biz bir yürüme iradesiyle yola çıktık hı hı. ve buraya kadar geldik. Yürüyüşümüzün polis tarafından engellendiği noktadayız. Burada e, kanun dışı olarak yani bize resmi bir e, tebrikatta bulunmadan koyulan bu engele karşı bir direniş başlattık. E, bir, bir grup arkadaşımız e, bunu başka bir şekilde aşıp yani buradan araçlarla e, başka bir yere gidip orada kendi uygun gördükleri kültür-sanat faaliyetleriyle birlikte yine ortak sıkıntıları anlatmak yoluna girdiler. Onu seçtiler. Biz de onun saygıyla karşılıyoruz. Ee, herhangi bir bölümde parçalanmadan söz etmiyoruz. Böyle bir şey ne olduğunu düşünmüyoruz. Sadece e, burada direnme e, seçeneğini daha doğru bulan insanlar burada. Aramızda e, işte gidip gelen Ortadaki vişnelik tesislerindeki kampı hı hı. gören, orada kalan, tekrar buraya gelen insanlar da var. Hı. Ama buradaki insanların e, düşünceleri, yani burada kalan insanlar, mücadele eden insanların düşüncesi hala aynı. Biz e, başta kabul edip arkasında yürüdüğümüz manifestoyu ee, aynen sürdürüyoruz. Hiçbir, hiçbir değişiklik yok. Biz burada Ankara merkeze yürümeye, kamuoyuna sesimizi duyurmaya geldik. Bu sesi şu anda da duyurduğumuza inanıyoruz. Yani buradaki direniş belki de hiç e, imkanlı bulamayacağımız kadar fazla sesimizi duyurmamızı sağladı. Yani tamam zor şartlar altında yaşıyoruz ama bu zor şartlara katlanamayacak insanlar da değiliz. Sadece hani buradaki e, iradenin hala aynı olduğunu, o yürüme iradesinin devam ettiğini, hani o yolu aa, araçlarla aşmak ya da başka bir şekilde Ankara'ya girmek gibi bir seçeneği düşünmediğimizi üstünü, altını çizerek belirtmek istiyorum. Yani buradaki insanların ee, diğer insanları, Orta Yüzyıl kalanları eleştirdiği yer bir durum yoktur. Sadece yöntem olarak farklı bir yöntem seçmişlerdir. Hı hı. biz onu saygıyla karşılarız Buradaki insanların da yöntemi farklı. Onlar da burada e, bu şekilde direnmeyi tercih ediyorlar. Hı. Ben buradaki direnişi e, saygıyla karşılı ve çok böyle gerçekten gönülden destekleyerek içinde bulunuyorum. <gülüyor> Budur yani. Evet, metot da ben güzel zaten. Birçok açıdan metot farklı olsa da umuyoruz ki tek ortak bir yerde buluşulacak. Ne ne türlü nasıl bir eee ya da mantıkla bir şekilde ayrı düşünmüş olursa olsun Büyük Anadolu yürüyüşünün bir ortak paydada buluşacağına dair bir umudu da en azından açık radyo olarak saklıyoruz. Hı hı. Onu söylemek lazım. Evet Büyük Anadolu yürüyüşçüleri Gölbaşı Direnişi'den Saner Şenlik konuşuyoruz. Gözle bir şey soracak. Evet diyorum. Saner. E, şimdi biraz önce resmi bir teblikatta bulunulmadı dedin. Yaklaşık 10 gündür etrafınızda bir polis ablukası diyelim. O ablukanın içinde küçük bir alandasınız. Ben aslında şunu merak ediyorum. Şimdi resmi bir durum yok ortada fakat bir engellenme var o çok açık. Bundan sonraki süreçte ne olacak yani sizin görüşme talebiniz var mı ya da herhangi bir talep var mı karşı taraftan tahmin etmiyorum ama yani süreci nasıl işleyeceğini merak ediyorum aslında. Şu anda bizi burada durdurulmamıza neden olan valilik kararını, yargı yolunu götürdük ve dava ettik. Bunun sonucunu bekliyoruz. Yani Bizim burada yürüyüşümüz bize göre e, haksız bir şekilde engellendi. Çünkü şu zamana kadar e, belki kendi kervanımdan bahsedeyim. Dokuz e, tane şehirden geçtim. Ve onuncu şehri Ankara'ydı. Bin kilometrelik yol boyunca hiçbir yerde engellenmedik. Hiçbir yerde yürüyüşümüz bir gösteri yürüyüşü olarak tanımlanmadı. Hiçbir yerde kanunsuz ilan edilmedi. Ve şu ana kadar ee, bize müsamaha gösterip yürümemize izin veren e, illerdeki valiler ve polis güçleri yanlış bir uygulama yapıyorlardı ve hata yaptılar, suç işlediler. E, şu anda bizi engelleyenler aynı hatanın içerisinde ve suç işliyorlar ve asıl biz bu e, mantıksızlığı anlamaya çalışıyoruz. Bunu anlamak için de mahkeme yoluna gittik. Cevabını bekliyoruz. Yani diyorum, bu hafta içerisinde ya da önümüzdeki haftanın başında bunun cevabını alacağız mahkemeden. Ona göre bize ne yapacağımıza karar vereceğiz. Ee, yani şunu söyleyeyim. Burada yürüyen insanlar e, çok haklı taleplerle yürüyorlar. Hepsinin yaşadıkları alanlar, yaşadıkları vadiler yok ediliyor. Bir taşkınlık yapmak ya da kimseye zarar vermek niyetiyle yola çıkmış insanlar değiller. Şu zamana kadar bu gelinerek zaten bu yürüyüşe izin verildi ve buraya kadar gelmesi bir şekilde mümkün oldu. Şu andan itibaren yapılansa bizce çok mantıksız, adaletsiz, haksız bir durum. Yani bu duruma tepkimiz bizim burada kalmak, ee, buradan kımıldamamak. Biz bu kararın düzeltilmesini bekliyoruz. Karar düzeltilene kadar da burada devam edeceğiz direnişimize. Bizim açımızdan e, çok çok önemli değil. Yani Ankara'ya girmiş olmamız ya da Ankara'nın dışında bekletilmemiz çok önemli değil. Her şekilde derdimizi anlatmamız mümkün fazla fazla haber oluyoruz. Ee, gelip bizimle röportaj yapanlara niye yürüdüğümüzü anlatıyoruz. Zaten bizim derdimiz buydu. İnsanlara ulaşmak, kamuoyunu bilgilendirmek ve e, maruz bırakıldığımız bu e, mantıksız Yanlış enerji ve kalkınma politikalarına karşı bir tepkinin ortaya çıkmasını Ve yanlış olanın düzeltilmesini sağlamaktı O açıdan hala e, ilerlediğimizi ve çok yol kat ettiğimizi düşünüyoruz Burada durarak da bunu devam ettiriyoruz Bizim için bir problem yok yani İsterseniz şöyle bir şey de ekleyelim abi Burada mücadele eden insanlar tamamen e, internet üzerinden Aynı dertleri çeken, benzer duygular taşıyan yaşadığı alanların yok olmasını kaldıramayan, içinde yaşadığı doğanın rantuğuna yok edilmesini falan edilmesine karşı çıkan bireyler tarafından başlatılmış bir harekettir bu. Hiçbir kurum kuruluşun bu hareketi kendi adına sahiplenmesini, kendi ismini ön plana çıkarmasını kabul etmedik, hiçbir zaman da etmeyeceğiz. Hı hı. Yani bu mesele bir e, halk hareketidir. İçimizde o vadilerde yaşayan insanlar da vardır. O vadilerden ailesi kopmuş gelmiş, büyük şeylerde yaşamak zorunda kalmış insanlar da vardır. Bizim için hepsi halktır ve hepsinin söylediği birdir. Biz bu haksız uygulamalara hayatımızı mahvetmeye çalışan, ee, hidroelektrik santralleri nükleer santrallere bu GDO'lu ürünlere yanlışların politikalarına tepki olarak yürüdük ve bunu kendi irademizle yaptık bunu herkes böyle bilmesi lazım ve buradaki direniş de bir halk direnişidir bunu da herkesin Hı -hı. net olarak bilmesi lazım hiçbir tarafa çekilecek hiçbir kult takılacak bir hareket değildir bunu söylemek istiyorum son olarak evet biz de bir şekilde kulttan bağımsız şimdiye kadar hep aktarmaya çalıştık bir kere daha söylediğin için teşekkürler. Ee, Saner ben bir de bir şey sormak istiyorum. Şimdi biz Pervin ablayla da aslında bir konuşma yapmak istiyoruz. Fakat ben sabahtan beri arıyorum. Sanırım şarjı bitmiş. Telefonu sürekli kapalı. Ee, şu an ulaşabilir miyiz? O civarda mıdır? Şu Pervin anda orada. burada değil. Şu anda değil. ulaşamazsınız. Tamam. Peki e ee, Pardon lafını Yani ya. ben, ben de şu anda ulaşamıyorum. Çünkü devreyle alakalı bir problem vardı. Onları işte bu fırtınadan saklamak için bir yerlere kapatması gerekiyordu zannediyorum. Hı hı. Şu anda yok. Orada yağmurda başladı arkadaşlar. Benim de kaçmam gerekiyor. Kusura tamam. bakmayın. Tamam. Tamam. Yani ulaşırsam bir şekilde yetibat kurmaya çalışıyorum. Tamam. E, aslında gibi. şey tamam. için Pervin Anay'a da şu yüzden ulaşmak istiyorduk. Bir yandan da böyle çok somut oradan beklentiler evet. nedir? Hani talepler yemek, yiyecek, içecek vesaire gelenlerden hani böyle bir talebiniz var mı? Bunu da merak ediyoruz. Hani Yola çıkmaya da az zaman kalmışken Yani ya, Şöyle söyleyeyim ee, Bizim yemek e, Konusunda Erzak konusunda hiçbir sıkıntımız yok Şu anda hı. gelen herkes e, Yardımcı olmak amacıyla Zaten bir sürü şey taşıyor e, Gıda konusunda herhangi bir eksik yok Sadece gelecek insanlar işte kalabalık olacak o grup hı hı. O insanlardan bir tek Ricamız var Bu e, biz doğaya zarar veren her türlü e, unsura karşıyız ve bunların düzeltilmesi için mücadele ediyoruz. Buraya gelen insanların da doğaya saygılı olmaların çağrısını yapıyoruz. Lütfen hani e, plastik ambalajlı hazır yiyecekler yerine. Ee, ne bileyim belki evlerinden yaptıkları yemekleri saklama kaplarıyla getirler. Burada çöp üretmemek için çok büyük özen gösteriyoruz. Ondan da e, bu karara saygılı olmalarını umuyoruz. Bu hatırlatmayı yapayım sadece. Peki. Hı -hı. Kolay gelsin sana. Görüşmek üzere. Çok Hadi. teşekkür Selam. ederim. Sağ olun. kalın Açık Radyo Program Destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.